Bismillahirrahmanirrahim. Celal'in tefsirinden Mutaffifin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü tatfif yani mutaffifin. Mekkiyetün evmediniyetün sitdün ve salasün ayet. 36 ayeti kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Veylün. Bu birçok Kur'an-ı Kerim'de yerde de geçiyor. Bu ne ifadesidir? Kelimetü azabin. Azap kelimesi Yani ceza yazıklar olsun manasına. Veya da evvadin fi cehenneme. Cehennemdeki bir vadinin de adıdır. Kime yazıklar olsun lil mutahfifiyim eksik tartanlara, tartıda eksik yapanlara yazıklar olsun. Onlar ne yaparlar? Nasıl bir eksik tartarlar? Şöyle: Elleziyle izek talu alen nas insanlardan tartı ile herhangi bir şeyi aldıklarında el yani minenaz yestefun elkeyine ölçüyü tam yaparlar. Problem yok, aldıklarını da tam alırlar. Ama bu izakalıhüm, yani kalıhülehüm insanlara tarttıklarında evzenühüm veya ölçtük, ölçtüklerinde eviye evzenülehüm, onlara ölçü ile tartıyla verdiklerinde ise ne yaparlar? Yuxsiro ne? Yanlısın elkeyle vermez Ölçü ve tartıyı noksanlaştırırlar, eksik verirler. Alırken tam alırlar, verirken eksik verirler. Ela dikkat, bu ne ifadesidir? İstifhamın hem soru edatı. Tevbihun ve bir kınama edatı olmuş olur. Ela dikkat. Yezunnu, yeteyakkanu, yakin eder, zanneder, düşünür ve bilir. Ulaike ennehum meb'usune liyevmin azim. He, kesin olarak biliniz ki onlar büyük bir gün için döndürüleceklerdir. Yani hesap ve sorguya çekileceklerdir. yani fîh ve yavlu kıyamet. O da kıyamet günü olup onlar o kıyamet gününde tekrar dirilip döndürülüp hesaba çekileceklerdir. Yevme <gülüyor> işte o gün yani bedelun min mahallil yevmin buradaki yevminden beden. işte o gün var ya o büyük gün işte o gün fennas buhum ve buğusune yevkumun nas min kuburihim insanlar kabirlerinden kalkarlar Kim'in huzuruna doğru li rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna doğru insanlar kabirlerinden kalkarlar kim el -ka. bütün mahlukat niçin li ecli emrihi Allah'ın emri için ve hisabi ve cezai. ona hesap ve ceza vermek üzere ceza hesap onun emri yerine gelmek üzere bütün mahlukat kabirlerinden kalkarlar kella bunun da iki anlamı vardı. Hem olumsuz hem hakkan, gerçekten. İnne kitabel füccar, kafir, günahkarların kitapları, yani ey kitab-ı amal kafirlerin amellerinin yazılmış olduğu kitaplar, lefis-i cin, nerededir? Siccindedir. Yani kainatın genel arşivindedir. Yani ve kile de denilmiş ki, ''Hüve kitab-ı camin li'amanişşeyatini vel kefereti'' Bu şeytanların ve kafirlerin amellerinin toplanmış olduğu kitaptır. Bu kitap farklı kitap. Nerededir yeri bakı ile ki mesela zayıf görüşlü olsa ve mekânın esferal ardı sabia yeri yedi kat altında kafirlerin ve şeytanların günahlarının yazılmış olduğu şey nedir? O siccin olaraktan ifade edilmiş oluyor. Evet. Ve ve ve ve iblis ve cunudihi. Bu da kimin yeridir? Şeytanın diğer adıyla iblisin ve onun askerlerinin bulunduğu yerdir. Yerin yedi kat zemininin altındadır. Günahkarların, kafirlerin ve şeytanların amellerinin yazılmış olduğu o kitap yani siccin. Bu böyle. Gene devam ediyor. ama ma edrake ma siccin. nedir bilir misin? Siccini sana bildiren şey nedir bilir misin? Siccin hakkında sana bir şey söyleyeyim mi? Gibi çok farklı şekillerde de ifade edebiliriz. Siccin nedir bilir misin? Yani kitabı siccin, o siccin nedir? Kitabın merkum, maktum, artık rakamlanmış, sıralanmış, mühürlenmiş, tamamen içerisinde her şey istif edilmiş, sıralanmış bir kitaptır. Veylün yelmâ izminil mükesibin o gün yasak olacaktır. Dini yalanlayanlara Dinin hakikatlarını Allah'ı, Rabbisini, kitabı yalanlayanlara yazıklar olmuş olacaktır. Ellezine o yalanlayanlar ne yaparlar? Yükezzibune bittin, biyev middin. Ahiret gününü, hesap gününü, sorgu gününü yalanlarlar. Yani el cezahu, ceza gününü. Bu nedir? Bedelun ev beyanın? Hem bedeldir hem de beyandır. Neyden? Lil <messizlik> mükezzibin. Yani o yalanlayanlar kimdir? Neyi yalanlamışlar? Onun için bundan sonraki yükezzîbûne biddînî, bir din ifadesi bedel de olabilir ondan, aynı zamanda onu beyan da, izah da olmuş olabilir. O ve mâ yükezzîbû aslında onlar yalanlamıyorlar. İlla ancak yalanlamakla ne yapmış oluyorlar? küll-i muhtedil mütecavizil haddi haddini aşmış oluyorlar. İşte o yalanlayanlar haddini aşan kimselerdir. Aynı zamanda esim yani sığat-ı günahkar isim içerisinde günah, itim, kiz gibi yalan, günah içerisinde olan kimseler. Hem haddi aşan hem de günah içerisinde olan kimselerdir. İzâ tutla aleyhi âyâtuna Onlara ayetlerimiz okunduğunda, ayetlerimizden kasıt El Kur'an okunduğunda onlar ne yaparlar? Kale derler ki esatirul evvelin. Bu ilk önce gelmiş olan insanların haşa uydurmuş oldukları uyduruklardan başka bir şey değildir derler. Yani el hikayetatul ledesuttiret kadimen. Önceden yazılmış, söylenmiş hikaye hikayelerden ibarettir diye böyle bir iftirada bulunurlar. Cemu ustura bir zammı usturanın cemi olmuş oluyor zammı edatı ile evet oradan evyan istar istaracın bilkesli ötreyle ustura veya esreyle istare şeklinde de gelmiş oluyor kella hayır ha, red on ve zecrun bir ceza ve onun o görüşünü reddir yani bunlar hikayeden ibaret şeyler değillerdir Likavulihim zalite, onların bu şekildeki söylemiş oldukları sözlere bir ceza, bir red olmuş oluyor. Bel belki ranı gabe ala kulubihim. Onların fehaşşaha kalplerinin üzerini kapamıştır, kaplamıştır, örtmüştür. Ney mâkânû yeksibûn minel maasi? günahtan işlemiş oldukları şeyden dolayı kalplerinin üzeri perdelenmiş, kalplerinin üzeri örtülmüş olmaktadır. Kessadbi, kessadbi veya kesada boş bir vaziyette kalplerinin üzeri örtülmüş olmaktadır. Kella gerçekten ''hakken'' haktır ki inne onlar an rabbihim yemme izin işte o gün yani yevmel kıyamet işte o kıyamet gününde ne olacaklar la ne rabblerini görmekten engellenecekler yani fela yaraunuhu Allah'ı rabblerini görmeyecekler cehennemdekilerin cehennemden en daha büyük en büyük azabı Allah'ı görmekten engel olmaları rabblerini görmemeleridir onun için onlar Rablerini görme gibi durumdan da mahrum olacaklardır. Sonra sonra daha bu da yetmedi. İnnehum onlar lezal-cehîm cehenneme salıncak gibi sallanaraktan atılacaklardır. Yani le-dâhilun-nâr el-muhriqa yakıcı olan o ateşe onlar elbette ki dahil olacaklar ve gireceklerdir. Sonra sonra yukalulehum onlara denilir ki haza azap. Hani bu içerisine atılıp da ceza çektiğiniz azap var ya. İşte o azap ellediğine gün bir tükeldi bu yalanlamış olduğunuz şey sebebiyledir. Ne yaptınız dünyada? Tekrar dirilmeyi inkar etmiş oldunuz. İşte inkar etmiş olduğunuz o şey bugün çekmiş olduğunuz o azaptır. Kella hakiken Gerçekten inne kitabel ebrar iyi olan insanların kitabı yani kitabı amalil müminine sadip yine fi imanihim imanlarında doğru ve dürüst olan müminlerin amellerinin kitabı nerededir şeytanların kesicinde de müminlerin ki lətifilliyyin. İlliğindedir. İlliğ ne denilmiş ki kıyla Hüve camil Cami'l-Amal-ı Hağiminel Meleklerden hayırlı olanların amellerinin hepsinin toplanmış olduğu yerdir. el ha, ister cinlerden, ister insanlardan mümin olanların ve melaikelerden aynı şekilde hayır işleyen insan işleyenlerin amellerinin toplanmış olduğu şeyde nerededir? İlliğindedir. <gülüyor> Yine öpüyle denilmiş ki Hüve mekanü sütlük istema-i sabi'a Tahtel arşi Arşın altında yedi kat göğün üzerindedir. Yani siccim yedi kat zeminin altında Şeytan ve onların askerlerinin olduğu yerde İlliyyün ise göğün yedi kat üstünde arşın altında bulunmuş olmaktadır. Ve ma edrakema ve ma ahalemeke sana bildiren şey nedir? Sen bilir misin neyi? Ma illiyyüne o illiyyün nedir? Yani ma kitab-ı illiyyüne huve o illiyyün iyi müminlerin, iyi cinlerin ve meleklerin iyiliklerinin amellerinin yazılmış olduğu o var ya o da kitab-ı merkum. O da sıralanmış, taslif edilmiş, rakamlarla belirtilmiş olan Mahdûmun ve mühürlenmiş, imzalanmış, damgalanmış olan bir kitaptır. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ minel الْمَلَائِكَةِ Meleklerden Allah'a yakın olan, mukarreb olan melekler bu olaya şahit olurlar. Bunu onlar görürler. اِنَّ الْاَبْرَارَ مُحَقَّكِ اِيْلَرْ لَف۪ي نَع۪يمٍ Naim cennetindedirler naim min cennetin yani Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin bol olaraktan verilmiş olduğu naim cennetindedirler. Orada hangi vaziyet içerisinde alel era iki es-surel-i hicali kendi koltuklarında oturmuş bir vaziyette. Yani hani tamamiyle böyle özel ondan sonra tahtlarında, koltuklarında yani bir padişahın tahtını düşünün, oradaki koltuğunu düşünün o tahtlı koltuklarında oturmuş olurlar ve ne hangi vaziyette yanzuruna ma'utun minen cenab-ı hakkın kendilerine vermiş oldukları nimetlere bakar oldukları halde o müminler koltukları üzerinde oturaraktan onlar ne yaparlar naim cennetinde birçok nimetlerle nimetlenirler tarifu fi vujuhim sen onları yüzlerinden tanırsın ne olmuş yüzlerine? Nadraten na'im yani behçeten tenehpimi ve husnihi o nimete mashar olmuş olduklarından dolayı yüzlerindeki o nimetin nimetin vermiş olduğu o parlaklıktan güzellikten dolayı güzellikten dolayı sen onları yüzlerinden tanırsın. Ha bu demek ki na'im cennetindedir. Nereden biliyorsun? Yüzlerindeki parlaklık ve güzelliklerinden tanınmış oluyor. Yuskavle min rahik. Ve onlara ne yapılır? Hamrun hâlisetü mineddenesi Kirden uzak temiz içecekler onlara verilir. Onlara orada temiz içecekler verilmiş olur. Ve aynı zamanda Mahdûmin Alâ inâ'iha Lâ yefikkü hatmuhu illâ hum. Yani üzeri tamamen korunmuş Özellikli sırf onun için ona sunulmuş olan bardaklar içerisinde onlara ne yapılır? On içecekler onlara verilmiş olur. Halis içecekler. Hitam-ı misk. He. Yuskavne, evet şuraydı. Yuskavne min rahifin mahdumin. Yani tamamen örtülü kaplar içerisinde korunmuş olaraktan kaplarda onlara o halis içecekler sunulur. Hitam-ı misk. Onun hitamı, neticesi, sonu güzel bir kokudur. Yani içilir, sonuna ne bırakır? Güzel bir koku bırakır. Hani insan koku sürünür ya, süründükten sonra onun saçmış olduğu koku gibi o içeceği içer, ondan dolayı rahatlar, ayrıyeten o bir koku verir. Güzel bir koku vermiş olur. Neticesi, sonu hitamı misktir, güzel kokudur. Yani, ahiret şurbe içmesinin sonu yefoo hamin ora ayhatül o misk kokusunun kokusu etrafına yayılır ve de saçılmış olur. Ve fizikte felyeten nefesimütenafisun. Bu kimler içindir? Büyük bir yarışa girip yarışan insanlar içindir. Yani. Demek ki bu durumda kendilerine güzel içecekler verilen insanlar ne yapsınlar? Büyük bir yarış içerisinde bunun için yarışmış olsunlar. Yani فَلْ يَرْغَبُ bil اِلَا تَعَدِ اللّٰهِ Allah'a itaatta insanlar birbirleriyle yarış ederekten birbirlerini teşvik etsinler. Niye? Çünkü kendileri için böyle nimetler mevcuttur. Ve mizacıhu, onun karışımı yani mayamızdijibi, o içeceğin karışımı nedir? Min tesnim, e, fesrebi kavliy aynen onun karışımı demek ki tamamen onları rahatlatan aynen bir ırmaktan bir ırmaktan tamamen akmış olaraktan onun içeceği rahatlatıcı bir içecek olmuş olur. Fenas bu. E, bi em daha mihbaren yeşbu birel mukarrabun onu da kim içmiş olur Allah'a yakın mukarrab olmuş olan Allah kurbiyeti elde etmiş olan insanlar o çeşmeden o ırmaktan o güzel şeyleri içecekleri içmiş olurlar o güzel karışımı el yani minha damun yeşbu mana yetelez yeltezdo yani ondan lezzet alıcı, karışımdan olan, Allah'a yakın olan insanlar o güzel karışımı içecekten içmiş olurlar. Evet, innel lezine ejemmu ama günahkarlara gelince ne gibi kebi Ke cehlin ve nahvihi. Ebu Cehil ve ona benzer günahkar olan insanlara gelince evet. Kehnuminel lezine amelo. onlar iman edenlere İnnəllezine ejmo kanu minellezine amenu ke ammar ve bilal ve nahvehuma iman eden ammar gibi bilal gibi ona benzeyen insanlara o Ebu Cehil gibiler ne yapmışlardı? Yet hakûne dünyada iken gülmüşlerdi. Yani istizah bihim, Onlarla alay etmişlerdi. Hangi pozisyonda? Mesela wa izamerru ey müminûne bihim müminler onların yanından önlerinden geçince. Onlar kaş göz hareketlerinde bulunmuşlardı. Ha, şunlar var ya şunlar yani onları küçümseyerekten hakaret amacıyla onlara kaş göz hareketi içerisinde bulunmuşlardı. اَيَّنِ يُشِيرُ الْاُجْرِمُونَ Müminîne الْمُؤْمِن۪ينَ ve وَالْحَاجِبِ اِسْتِحْزَانَ Alay amaçlı olarak da, alay etmek amacıyla kaş göz hareketlerin içerisinde bulunarak Ebu Cehil ve benzerleri o müminlere önlerinden geçtiklerinde gülmüş, alay etmiş dalga geçmişler idi. وَاِذَا اِلَى اَهْلِهِمْ Onlar tekrar kendi ailelerine, Ailelerine döndüklerinde, döndüklerinde ne yaparlar? Fakihine gülerler. Biz var ya o müminlerle alay ettik. Ha. O müminlerin haline bak diye kendi eşlerine, ailelerine, çocuk çocuğunun yanına döndüklerinde onlarla alay ederler. Ve fikrâtın bazı kıratta fakihine değil de fikihine, mujibine, bizikbim el müminin. Yani müminleri dile getirerekten onların o tavırlarını acip görmek suretiyle onlarla güler, alay ederler. وَاِذَا رَأَوْهُمْ Yani re'ev رَأَوْ müminine, müminleri de gördüklerinde, onları da gördüklerinde Kâlu derler ki, اِنَّهَاُلَى Bunlar var ya, yani Bilal gibi, Ammar gibi, o iman etmiş olan o müminler var ya, nedirler? لَدَالُّونَ Bunlar sapıtmış ya, bunlar sapıtmış insanlardır derler evet la liimanihim bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam Muhammed'e iman etmekle bunlar sapıtmış kimselerdir derler. Bunun üzerine Paale Taala cenab Hak buyurdu ki ve maursilu eyl kuffaru aleyhim alel mu'minina hafizine oysa onlara o o kafirler o müminlere gözetici olarak gönderilmediler. Yani müminler o kafirleri kendilerine vekil tutmadı. Allah da o kafirleri müminlere vekil etmedi. Siz gidin de müminleri bir denetleyin böyle, gözetleme yapın diye böyle bir görevi Allah onlara vermedi. Aleyhim ala müminin el hafiziyine lehum. Ebeyyadli amalim. Onların amellerini kontrol etme görevini Allah kafirlere vermedi. Hatta yarın doğum ile Ta ki onların yapmış oldukları şeyi, bunlar kalkıp da kabul etmeyip reddetmiş olsunlar, fel yeme işte o gün, ey yemen kıyamet işte o kıyamet gününde her şey ne olacak tersine verecek. Yani elzîne amenu iman edenler min el küffariyat hakûne al el yanzurun. Bu sefer o iman edenler o günde min el küffariyat bu sefer onlar ne yapacak? Kafirlere bu sefer onlar görecek. Hani onlar dünyada müminlere girmişlerdi ya. Bu sefer o müminler ahirette o kafirlere görecekler. Hangi pozisyonda? al e ra i cenneti Cennette koltukları üzerine oturmuş bir halde. Ne yapıyorlar? Yanzurune min menazil Kafirlerin bulundukları o pozisyona bakar oldukları halde müminler de bu sefer o kafirlere gülecekler. Bünki o kafirler hangi durumdalar? Yu azibune azab içerisindeler. Fehet hakune minhum onlara gülecekler. Ne gibi kemada hakertü kuffar minhum fi'd-dünya. Nitekim o kafirler o müminlere dünyada güldüğü gibi. Her su bi'l suffar bi makanu yef'alune. Elbette ki o kafirler yapmış oldukları sebebiyle cezalarını buldular mı? Evet. Her suvi bel cifar Her su bi'l yani cuvize'l cifar. Kafirler sevaplandılar mı? Makanı ya'melu yef'alune. Yapmış yavbah, oldukları. Aslında evet. soru ama bu soru içerisinde cevap da içerisinde. Yani o kafirler Hı? he. O kafirler böylece yapmış olduklarının karşılıklarını da görmüş oldular, bulmuş oldular. Ne Aynen de öyle. Gerçekten de öyle yaptıklarını böylece görmüş oldu yanlarına kar kalmadı.